Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir ilmahal programıyla huzurlarınızdayız. Daha önceki bölümlerimizde kurban ibadetini ele almıştık. Kurbanın e, tanımı, e, kimlerin bu ibadetle yükümlü olduğu, e, hükümleri bakımından e, kaç çeşit e, kurban olduğu ve e, kurban keserken, yerine getirmemiz gereken şartları ele almış. Bunlarla ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalışmıştık. En sonunda da kurbanın etinden kimlerin yiyip yemeyeceği konusunu söylemiştik. Burada da normal kurbanın, normal kurban etinden yani kurban bayramında vacip olarak yahut da sünnet olarak kesilen kurbanın etinden kesen kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de yiyebileceğini söylemiştik. Ama eğer bu kurban adak kurbanı ise ondan ne kendisi kesen kişinin ne de bakmakla yükümlü olduğu işte anne babası, çocukları ve yakınlarının yiyemeyeceğini belirtmiştik. Şimdi buradan aslında adak konusuna bir geçiş yapıyoruz. Çünkü adak kurbanla çok yakın ilgili olan bir ibadettir. Çünkü adak olarak genellikle kurban kesilmektedir. Ama adak sadece ondan ibaret de değildir. Dolayısıyla adak konusu müstakil olarak bu bölümümüzde ele almakta yarar görüyoruz. Şimdi adak demek aslında fıkıh eserlerimizde nezir kelimesiyle ifade edilir. Nezir yani Arapça, Arapçası bunun nezirdir. E, Türkçemizde bu adak kelimesi kullanıyoruz. Bir fıkıh terimi olarak yani fıkıh anlamda bir kişinin aslında dinen yükümlü olmadığı halde ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip yani gerekli kılmasını ifade eden bir kavramdır. Aslında bu adak konusu bütün dinlerde yani kurbanda olduğu gibi bütün kültürlerde tarih boyunca var olan kendisine bir şekilde biçimi niteliği farklı da olsa rastlanılan bir olgudur, bir ritüeldir, bir ibadet biçimidir. Kur'an-ı Kerim'de de aslında... Yani bir kavram olarak, bir mefhum olarak adakla yakın ilişkili hem adak ve hem de onun yakın ilişkili bazı kavramlardan söz edilmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ahde vefa gösterilmesi belirtilmekte. Yani verilen sözün yerine getirilmesi ifade edilmekte. Aynı zamanda sözlerin yerine getirilmesi yani verilen sözlerin adakların yerine getirilmesi yani iyi insanların davranışları olarak ifade edilmektedir. Yani yufune bin nezri ve yekâfune yevmen kâne şerruhu mustatira buyruluyor. Yani bu kullar sözlerinde durup adaklarını yerine getirirler ve şiddeti her bir yanı kaplayan günden korkarlar. Ayetin devamında bu şekilde ifade ediliyor. Yine e, Kur'an-ı Kerim'de e, Hz. Meryem'in e, annesinin yaptığı bir e, adaktan söz edilir ve şöyle anlatılır. وَإِذْ قَالَتِمْ مُرَأْتَ اِمْرَانَ Rabbi اِنِّي نَذَاتُ لَكَ Hani İmran'ın karısı Rabbim e, karnımdakini sırf senin hizmetine adadım benim bu adamı kabul eyle şüphesiz duaları kabul eden ve maksat ve niyetleri bilen yalnız sensin e, demişti. Yani ayet-i kerime de bu şekilde e, ifade ediliyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de e, Allah'a isyan içermeyen, itaat kabilinden olan, itaat anlamı taşıyan adakların yerine getirilmesini ama Allah'a isyan anlamına gelebilecek e, yani dinimizce hoş olmayan, güzel kabul edilmeyen, günah olarak kabul edilecek konularda adakta bulunulmamasını, eğer bu yapılmışsa, eğer bu şekilde bir adakta bulunulmuşsa buna uyulmamasını emretmiştir. Yani hadislerde bu şekilde geçmektedir. Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yani adakta bulunmaya, adak adamaya çok hoş karşılamadığını ifade eden hadisler de rivayet edilmiştir. Mesela bunlardan bir tanesinde diyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Adak hiçbir fayda sağlamaz. Sadece cimrinin malını eskitmiş olur." diyor. Yani demek ki hani genel bir yaklaşım olarak gördüğünüz aslında insanın kendisine vacip olmayan, gerekli olmayan kendisi üzerine Allahu Teala'nın yükümlülük olarak emretmediği bir şeyi kendisine emretmesi, kendisine vacip kılmasının çok hoş karşılamamaktadır. Çünkü sonuçta İslam dini kolaylık dinidir. Ama bir şekilde insan Allah'a yakınlık, yakınlık amacıyla yahut da sevaba vesile olur umuduyla ya da işte bir olay gerçekleşsin şeklinde ona bağlayarak bir adakta bulunmuşsa yani onun da yerine getirilmesi uygun olmaktadır. Yani demek ki dinimiz prensip olarak adak adakta bulunmayı teşvik etmemekte ama bir kez bulunulmuşsa, adakta bulunmuşsa bu bir sözdür, verilmiş olan sözdür. Ahde vefa gereğince bu adağın da yerine getirilmesi emredilmektedir. Buna da riayet edilmesi gerekmektedir. Yani bunun kişiye zorluk getirecek, onun takatının üstünde bir yük yükleyecek noktaya gelmesinden de dinimiz hoşlanmamıştır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, Mesela bir, bir adamın e, soruyor bir, e, bir adamın böyle e, zor durumda yürüyerek gittiğini e, görünce zor durumda kaldığını görünce e, soruyor yani nedir bu, e, bu, bu kişinin e, problemi diye. O da e, yürüyerek işte hacca gitmeyi adadı o yüzden böyle e, perişan hale geldi e, dediklerinde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın kendisine eziyet etmesi Allah'ın ihtiyacı yoktur. E, onu bir hayvana e, bindirin demiştir. Yani kişinin prensip olarak adak bile olmuş olsa yani bu şekilde kendisine zahmet verecek kendisini zora sokacak şeylerin yapılmasını dinimiz tavsiye etmemekte hatta hoşlanmamaktadır. Bir başka olayda da şöyle geçiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte hutbe okuyor. O esnada güneş altında ayakta duran birisini bir zat görüyor. Hazreti Peygamber bunun sebebini soruyor. Nedir bunun durumu diye. O kişinin de oturmadan ve dinlenmeden Hatta gölgelenmeden konuşmadan ayakta durarak oruç tutmayı adadığını e, söylüyorlar. E, bunu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoş görmüyor. Diyor ki söyleyin ona otursun gölgelensin konuşsun ama adadığı orucu da tamamlasın e, buyuruyor. E, demek ki yani tekrar etmek gerekirse dinimiz böyle kendisini işkence edecek, kendisini zora sokacak, e, kendi e, hoş e, dinimizce hoş karşılanmayacak e, bir takım davranışlara adamayı çok uygun görmemektedir. Ama e, dinimizce uygun olan e, kendi cinsinden bazı ibadetler bulunan e, bazı davranışların adanmasını da e, yani adanmasında bir ses çıkarmamıştır. Yani bu konuda hanefi mezhebi e, adakta bu şekilde adakta bulunmayı e, mubah olarak e, görmektedir. Yani ne teşvik etme dinimizin bunu ne teşvik ettiğini ne de e, efendim yasakladığını ifade etmektedir. Evet peki adağın şartlar yani bir kere adakta adağın genel olarak şeyi budur, e, hükmü budur. Ama e, bir takım e, bunu yerine getirirken de bir takım şartların yerine gelmiş e, olması gerekir. Her şeyden önce bu kime e, vacip olur? Yani Hanefi mezhebine göre adakta bulunmak vaciptir. Peki bu vücubiyet e, kimin e, kimler üzerinedir? Yani normal vücubiyet şartları burada yani bir Müslümana nasıl ki... E, ...namaz, hac, oruç falan e, farz olma, olabilmesi için e, bir takım e, yeterliliklerin bulunması gerekiyor. Bu genel yeterlilikler adakta bulunan kişide de bulunması lazım. İşte akil olması lazım, büluğa ermiş e, bulunması lazım. Ama bunun yanında e, adak adarken... Bir takım ilave, ekstra şartların bulunması gerekiyor. Her şeyden önce adanan şeyin cinsinden farz yahut da vacip bir ibadetin bulunması gerekiyor. Yani her türlü şey adak olmaz. Ne olması lazım? İşte farz ola olarak mesela namaz, oruç, hac, bunlar farzdır. Yani bir insan ben işte şöyle şöyle olursa namaz kılacağım ya da Allah için namaz kılacağım, işte oruç tutacağım mutlak olarak yahut da bir şeye bağlı olarak. İşte oruç tutacağım, hac edeceğim derse bu adak yerine gelmiş olur. Çünkü onun cinsinden bir farz vardır. Aynı şekilde işte sadakada bulunmayı, itikafta bulunmayı, kurban kesmeyi, umre gibi ibadetler de yine adak olabilir. Çünkü aynı cinsten, işte aynı cinsten gerek hac olarak gerek kurban olarak başka ibadetler bulunmaktadır. Mesela işte abdest almak e, gibi ya da işte bir hasta ziyareti gibi işte tanımadığım kişilere selam vermek, camileri ziyaret etmek gibi bunlar da güzel şeylerdir. E, sevaba vesile olan şeylerdir. Ama bunların e, adak olarak adanması e, mümkün değildir. Çünkü aynı cinsden bir farz ya da vacip e, söz konusu değildir. Ama bu tabii söylediğimiz şeyler Hanefi mezhebine göre olandır. Şafi mezhebine göre yani mendup cinsinden olan, yani güzel davranış, ibadet cinsinden olan, ama mendup nitelikte de olsa, sünnet nitelikte de olsa, bunların adak olarak adanması caizdir. Peki, adağın bir başka şartı ise, adanan şeyin, ibadetin, davranışın, kişinin zaten bizzat yapmak zorunda olduğu bir şey olmaması gerekir. Yani Bu ne demek? Mesela diyorsunuz ki, işte şöyle şöyle olursa, e, bugünkü öğle namazını e, kılacağım. Allah için bugünkü öğle namazını kılacağım. Ya da işte farz olan haccı yerine getireceğim. Şimdi bu adak olmaz. Çünkü zaten bunu yapmak zorundasın. Yani ekstradan bunlara ilave bir şeyi adamış olması e, gerekir. Bir başka husus yine adakla ilgili olarak adak konusunun e, dinen e, ve e, mad maddi olarak da yani somut olarak da imkan dahilinde bir şey olması lazım. Yani Gerçekleşmesi mümkün olan bir şey olması lazım. Gerçekleşmesi e, mümkün olmayan bir şeyin adak olarak adanması mümkün de değildir. Bir başka şey adak konusumalı kişinin mülkiyetinde bulunması gerekir. Mesela diyor, diyor ki işte şöyle şöyle olursa e, işte filancının tarlasını e, işte e, sadaka olarak e, vereceğim. E, i̇şte bu adak olmaz çünkü o bizim mülkiyetimizde olan bir şey değildir. Ancak kendi mülkümüze, kendi tasarrufumuzda olan bir şey adak olarak adanabilir. Yine bütün adaklarda önemli bir prensip ki daha önce de bunu, yani biraz önce de Allah'a isyan niteliğinde olan şeylerin adanmaması gerektiğini belirtmiştik. Burada belki tekrar etmek gerekir. Adak konusunun günaha, kötülüğe, bidat gibi yani Allah'a isyana götürecek nitelikte fiillerden olmaması gerekir. İşte şöyle şöyle olursa, işte şu içki içeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım gibi şeyler bunlar caiz değildir. Aynı şekilde mesela türbelerde işte mum yakacağım, bez bağlayacağım, işte horoz keseceğiz, şeker ve helva dağıtacağız gibi halk arasında biraz da bu bidat adaklar olarak görülen bir takım davranışların dinimizce doğru olmadığını, bunların Dinen adak yerine geçmeyeceğini bilmemiz gerekir. Tıpkı bunun gibi yine günlerik hayatımızda bazı toplum kesimlerinde işte türbelerde ağaç taş ya da mağara gibi belli mekanlarda işte adağın buralarda yapılması buralarda yapılmak üzere adanmasının dini bir hiçbir temeli olmadığını bilmemiz gerekir. Bunlar biraz da diğer din ve kültürlerin etkisiyle yayılan ve Müslüman halkın bazen yeterince konuyu öğrenmemesinden, eksik bilgilerinden kaynaklanan bidatlardır. Adakla ilgili bunlar çok olduğu için bunu özellikle belirtmekte yarar vardır. Bunlar da mümkün mertebe kaçınmak gerekir. Demek ki genel prensip olarak dinimizce bidat olarak kabul edilen şeylerin ya da Allah'a isyan niteliğinde olan, günah nitelikte olan şeylerin, adanması caiz değildir. Mutlaka caiz olan bir şeyin adanması gerekiyor. Peki bunlar adanırsa ne olur? Bunların adanması halinde bunları yerine getirmemek gerekir. Peki ne yapacağız? Yani bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Hanefi mezhebine göre bunu bir tür yemin gibi telakki edip yemin kefareti neyse onu ödemek gerekiyor. Belki yeminle ilgili ileride bilgi veririz ama ha, kısaca ifade etmek gerekirse e, bu durumda yani yemin kefareti olarak ya işte 10 kişiyi e, yedirmek, sabah akşamlı e, yedirmek ya da 10 kişiyi giydirmek e, ya da işte bunlara güç yetiremiyorsa 3 gün e, peş peşe oruç tutmak gerekiyor Hanefi mezhebine göre. E, bazen adaklar istenmeyen bir e, duruma bağlı olarak bir şarta bağlı olarak da e, adanmış olur yani e, kendi, kendisince olmaması gerektiği bir şey, yani şöyle olmazsa e, adakta bulunacağım şeklinde, bu durumda da eğer adadığı şey, e, yani bu istenmeyen şart gerçekleşmiş olursa, e, o kişi yine adağını yerine getirmesi gerekir. Yahut da, e, dilerse de yemin kefareti ödeyebilir. Yani bu durumda hani istenmeyen bir şarta bağlı olan adaklarda isterse o adağın yani istenmeyen şey meydana gelirse, isterse o adağını yerine getirir, isterse yemin kefareti de ödeyebilir. Yani bu ikisi arasında seçme özgürlüğü vardır. Şimdi biraz da adak çeşitlerinden bahsedelim. Adaklar bir şarta bağlanıp bağlanmamalarına göre mutlak adak ya da muallak adak kısımlarına ayrılıyor. Bunlar da kendi içerisinde alt kısımlara ayrılır. Mesela herhangi bir şarta bağlanmadan işte Allah rızası için e, şu kadar namaz kılacağım, Allah rızası için işte şu kadar oruç tutacağım, Allah rızası için kurban keseceğim yani namaz kılacağım ya da hacca gideceğim şeklinde hiçbir şarta bağlamadan yapılan adaklara biz mutlak adaklar diyoruz. Bu da dediğimiz gibi iki alt kısma ayrılıyor. Bunun ne zaman yerine getirileceğini belirtilmişse bunlara muayyen diyoruz. Yani çünkü zamanı bellidir. Bunlara muayyen adak diyoruz. Eğer zamanı belirtilmemişse bunlara da gayri muayyen adak adını veriyoruz. Mesela bir nimete kavuşmaya ya da bir felaketi savmamaya ya da herhangi bir olayın meydana gelmesine bağlanan adaklara ise değerli izleyenler e, e, muallak ya da mukayyet adak deniyoruz. Yani neden muallak diyoruz? Yani askıda bırakılmış, bir şeye bağlanmış, bir şarta bağlanmış adak anlamına geliyor bu. Mesela işte hastam iyileşirse ya da sınıfımı geçersem, işte filan kişi gelirse, filan kişiyle evlenirsen filan gibi. Yani bu şekilde belli bir şarta bağlanmışsa, ona talik edilmişse yani muallak onu onunla irtibatlı kılınmışsa bunlara muallak adı, adak adını veriyoruz. Bunlar da iki kısma ayrılıyor kendi içerisinde. Kişinin gerçekleşmesini istediği bir şart olabilir Yahut da gerçekleşmesini istemediği bir şart olabilir. Mesela az önce dediğim gibi işte sınıfımı geçersen ya da filancı gelirsen işte şu kadar para kazanırsan filan gibi. İstediği bir şarta bağlanmışsa, yani bu tür, e, yani yani bu örneklerde olduğu gibi, bu şartın gerçekleşmesi halinde Allah rızası için adadığı ibadeti yerine getirmesi gerekir. Çünkü bunların meydana gelmesini kendisi arzulamaktadır. Ama bazen de gerçekleşmesini istemediği bir şeye bağla, e, bağlayabilir bu ada. Mesela işte filanla bir e, filanla bir daha e, konuşursam, işte bir daha yalan söylersem, işte bir de şunu içersem, bunu yersem filan gibi bu tür adaklar da olabilir. Bunlar da aslında kendisi yani bu adakta bulunan kişi bunların e, kendisinin yapmasını istememektedir. E, bu özellik bakımından da e, yani bir tür aslında bu yemin sayılır. Yani aslında vallahi şunu yapmayacağım, vallahi şunu yemeyeceğim e, gibi e, bu anlama geldiği için e, Hanefi mezhebine göre e, buralarda e, yemin bir tür yemin hükümleri de ...geçerli olmaktadır. Peki... ...adağın... E, ...bu anlamda, hani genel anlamda... ...hükümlerine gelince... ...eğer... ...Hanefi mezhebine göre... ...adanan şeyin ne olduğu belirtilirse... belirtilirse ...yani açık bir şekilde, net bir şekilde... ...belirtilirse... ...bunun yerine getirilmesi vaciptir. Yani bu istersen ...yani Allah için kurban keseceğim... ...veya sadaka vereceğim gibi... ...mutlak adak olsun, isterse... Yani ...bir şarta bağlı olarak... Şu hastalıktan kurtulursam, işte şunu elde edersem filan gibi kurban keseceğim şeklinde ya da okulumda mezun olursam gibi belli bir şarta bağlanmışsa ister öyle olsun ister böyle olsun fark etmez. Yani her iki durumda da bu adanın yerine getirilmesi gerekiyor. Peki adanan şeyin ne olduğu belirtilmezse mesela demişse ki bir kişi Allah için adam, adam olsun demiş. Peki ne, ne, ne adak, hangi adak e, adayı yerine getirecek? Yani namaz mı kılacak, oruç mu tutacak, hacca mı e, gidecek? Eğer o durumda e, niyet ettiği bir şey varsa, hani, içinden geçirmişse bunu söylerken, dil ile ifade etmemiş bile olsa, haccı kastetmişse ya da namazı kastetmişse, orucu kastetmişse, kurbanı kastetmişse, içinden ne geçiriyorsa onu yerine getirmesi gerekir. Ama eğer içinden herhangi bir şey yerine içinden herhangi bir şey geçirmemişse o durumda bu yemin gibi değerlendirilir ve yemin kefareti ödemesi gerekir. Hani yemin kefaretini de biraz önce söylemiştik, işte on fakiri doyurması ya da on fakiri giydirmesi orta ölçüde. Yani bunlara güç yetiremiyorsa üç gün oruç tutması şeklinde yeminini yerine getirmesi gerekir. Bu Hanefi mezhebine göredir değerli izleyenler. Şafii mezhebine göre eğer ada adıyorum demiş ama e, bunun ne olduğunu belirtmemişse yani müphem bir adak söz konusu ise belirsiz bir adak söz konusu ise e, o geçersizdir. Adak olarak kabul edilmez. hani yemin olarak da değerlendirilmez. Ama genel prensip olarak e, adakta e, ne olduğunu ifade edilmemişse ya da istenmeyen bir şey ise o durumda Hanefi mezhebine göre genellikle yemin hükümleri geçerli olmaktadır. Yani bir şekilde ya adak olarak bir şeyi yerine getirmesi gerekiyor ya da yemin olarak bir şeyi yerine getirmesi gerekiyor. Peki bir başka durum yani adakla ilgili olarak adak herhangi bir şarta veya zamana bağlanmamışsa yani mutlak adak yani işte Allah için. Ee, şu kadar namaz kılacağım, Allah için e, şu kadar oruç tutacağım demişsem bu adanır adanmaz bu borç oluşmuş olur. Bu borcu hemen yerine getirmesi gerekir. Ee, Tabi yani müstehap olanı hemen yerine getirmektir ama o anda yerine getirmemiş bile olsa bunu borç olarak daha sonra yerine getirmesi gerekir. Yani önemli olan burada adak borcu hemen doğmuş olur mutlak adaklarda. Ama... Gerçekleşmesi istenen bir şarta bağlanan bir adak söz konusu ise yani daha önce de örneklerini verdiğimiz gibi işte e, okulumda mezun olursam ya da şu e, ev, ev alırsam işte e, şu gelirse filan gibi filan şahıs gelirse gibi belli istenen bir şarta bağlı olarak e, adakta bulunmak durumu söz konusu ise o durumda şart ge gerçekleşmeden önce bu adağın yerine getirilmesi gerekmez. Hatta yerine getirilirse bu geçersiz sayılır. O şart yerine geldiğinde o adağın tekrar yerine getirilmesi gerekir. Tekrar eda edilmesi gerekir. Yani şart gerçekleşmeden adağın yerine getirilmesi bu görevi icra etmiş olmaz. Onun ifası için yeterli değildir. Fakat bazen işte dedikken şart olumsuz bir şey olabilir yani yani kişinin istemediği bir şey daha doğrusu dininiz ya da olmaması gereken bir şart ise mesela işte falanla bir daha konuşursam işte şu kadar kurban kurban keseceğim şu kadar namaz kılacağım oruç tutacağım demişsem yani bu şekilde muallak bir adakta bulunmak durumu söz konusu ise bu şartta gerçekleşirse dediğimiz gibi yani isterse bu adağını yerine getirir isterse de yemin kefareti öder Hanefi mezhebine göre. Adakla ilgili yine sizlerle paylaşmamız gereken bir nokta da şudur. Adaklarda adanan şeyin illaki belli bir mekanda kesilmez şartı yoktur. Yani daha doğrusu şöyle belli bir mekan şart koşularak bir adakta bulunulmuşsa illaki orada olması şart değildir. Mesela işte filan işim olursa ben işte İstanbul'da, işte şu bölgede şu kadar kurban keseceğim ya da şu camide işte Fatih Camii'nde işte Süleyman, Süleymaniye Camii'nde şu kadar işte namaz kılacağım şeklinde bir adakta bulunmuşsa o mekan şartlarına uymak mecburiyeti yoktur değerli izleyenler. Yani herhangi bir yerde o namazı kılmış olması, o kurbanı kesmiş olması ya da o orucu tutmuş olması bu adağın yerine gelmesi için yeterlidir. Hatta bu paralar için de söz konusu olabilir. Mesela de, derse ki bir kişi e, şu kadar e, paramı gelecek Ramazan bayramında falan şehirde fakir öğrencilere vereceğim şeklinde bir adakta bulunmuş olsa her başka bir zamanda da e, ve başka kişilere e, vererek de ve başka şehirde de bu adağını yerine getirebilir. Demek ki yani belli bir mekan, belli bir şahıs e, e, ya da e, e, yani... Mutlaka e, belli yerler e, adakta e, bağlayıcı değildir. Onu ifade etme, etmemiz gerekiyor. E, yine buna benzer bir şey. Yani bir kişi bu e, malını yani belli bir malı e, belli bir şahsa yani özellikle bir şahsa e, vermeyi adamış olsa e, o kişi de bağlayıcı değildir yani o ada e, o, gerek şarta bağlı olsun ister e, mutlak olsun. İşte Allah, Allah için filancı şahsa şu kadar para vereceğim demiş olsa e, malı da belirlemiş olsa e, aynı aynı mal olması şart değildir. Fark aynı cinsten e, ama miktarı aynı bir malı verebilir. O kişiye değil de herhangi başka bir kişiye de sadaka olarak bunları e, verebilir. Bu Hanefi mezhebine göredir değerli izleyenler. Şafii mezhebine göre eğer sadaka adağı söz konusu ise e, burada mekan şartına uymak gerekiyor. Ama oruçta mekan şartının önemi e, yoktur. Peki namazda ise Şafii mezhebine göre 3 büyük mescitte, mescid için adakta bulunulmuşsa ki bu üç, üç büyük mescitte bildiğiniz gibi mescidi haramdır, mescidi nebevidir ve mescidi aksadır. Eğer buralarda namaz kılmayı adamışsa e, bunlara riayet etmek gerekiyor. Ama bunun dışında belli camiler, belli mescitler, e, zikredilerek adakta bulunulmuşsa onlara uymak gerektiği değildir Şafii mezhebine göre de. Değerli izleyenler adak tabi ki Allah rızası için yapılması gereken bir ibadettir. Yani başka kimse adına adakta bulunulmaz. Daha önce de söylediğimiz gibi yani halk arasında bir takım bidatlar vardır. Belli türbelere belli şahıslara adakta bulunmak bunlar e, caiz değildir. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Allah'tan başkası adına adakta bulunlamaz. Bir de ayrıca kurban bölümünde kısaca zikretmiştik ve bu bölümümüzün başında da hatırlatmada bulunmuştuk. Burada da yine adakla ilgili olarak tekrar etmekte fayda var. Eğer adak konusu kurban ise başka şeyler de adanabiliyor ama bunun diğer kurbanlardan ayrıldığı bazı noktalar vardır. En önemlisi de bu kesilen hayvanların etlerinin e, e, kimlerin yiyip yemeyeceği meselesidir. E, adakta bulunan kişi e, kurban e, olarak adakta bulunmuşsa e, bunun etinden kendisi yemeyeceği gibi eşi yiyemez, çocukları ve torunları yiyemez. Yani e, aşağıya doğru furu yiyemez. Aynı şekilde usulü de yiyemez. Yani usulü dediğimiz üst soyu yiyemez. Annesi, babası, dedesi, nineleri ve ne kadar yukarıya doğru giderse gitsin. Ee, bunlar yani usul dediğimiz üst soyu bundan yiyemez. Yani kısaca alt soyu ve üst soyu bunlardan yiyemez. Ayrıca zenginler de bunlardan yiyemez. E, bunlar tamamen e, akrabası olmayan, bu şekilde yakın akrabası olmayan yoksulların, fakirlerin e, hakkıdır. Peki yerse ne olur? Yani e, adak sahibi bunlardan yerse o yediği e, miktar kadarını fakirlere sadaka olarak vermesi gerekir. Değerli izleyenler adak konusuyla ilgili genel hükümleri bu şekilde özellikledikten sonra bir iki belki gündeme, e, e, gündeme gelen e, sorulan bir iki soruya da burada cevap vererek bu bölümümüzü tamamlayalım. Mesela e, bir insan adak kurbanını düğünlerde ve benzerleri cemiyetlerde ikram edebilir mi? Bu çok sıkça sorulan e, sorulardan bir tanesidir. E, az önce belirttiğim gibi Adak kurbanının etinden adayan kişi ve onun yakın akrabaları yiyemiyor. Hatta zengin kişiler de yiyemiyor. Dolayısıyla bu cemiyetlerde, düğün ve benzerleri cemiyetlerde hem zenginler hem fakirler, yoksullar hem kişinin akrabası kendisi de bulunduğu için, yani çocukları da bulunduğu için buralarda adak kurbanının kesilmesi uygun değildir. Eğer kesilmişse ve buralarda buralara verilmişse kendileri de buralardan yani bu yemeyecek kişiler yemişlerse onların mutlaka yani hesap edilerek bedelinin tasad tasadduk edilmesinde yarar vardır. Ama tabii bu her zaman belirlenemeyeceği için prensip olarak yani bu tür cemiyetlerde bu tür yemek yemeklerde adak kurbanının uygun olmadığını bir kez daha tekrar etmekte yarar vardır. Peki bir insan normalde bir koç kurban etmeyi adamış olsa, yani illaki koç mu kurban etmelidir? Yani onun yerine başka küçük baş hayvan ya da büyük baş hayvana ortak olarak giremez mi? Evet burada önemli olan kurban kanının akıtılmasıdır ve onun, e, aynı e, aynı cinsten aynı bedeli olabilecek kurbanların kesilmesidir. Yani e, bir kişi koç kesmeye adamışsa o kişi bunun yerine koyun da kesebilir, keçi de kesebilir. Çünkü bunlar davar hükmündedir. Aynı cinsten aynı kategoride e, değerlendirilir. Hatta bu kişi e, büyükbaş hayvanın yani deve ya da sığırın 7'de e, bir hissesine de girebilir. Çünkü bunlar da ona denk gelir. Ama bir kişi bir e, sığır kesmeyi, bir deve kesmeyi adamışsa yani bu kişinin koyun kesmesi e, ya da keçi kesmesi e, uygun değildir. O bu e, adağı e, bu şekilde yerine getirmiş olmaz. Demek ki prensip olarak e, aynı birbirine denk olan şeyler biri öbürünün yerine kesilebilir. Ama denk olmayanlar birbiri yerine kesilemezler. Türbelere adakta bulunulabilir mi? E, tabii tabii. Biraz önce yine yeri geldiğinde söylemiştik, e, adağın mutlaka Allah rızası olması gerekiyor. Bir başkası adına demiştik, e, adakta bulunlamaz Bu bir başkası bir türbe de olabilir. Yani o türbede birden çok kişi de bulunmuş olabilir. Yani türbe adına işte şöyle şöyle işim rast gelirse filancı türbeye bir adağım olsun şeklinde halk arasında yaygın bir şekilde... E, uygulanan adaklar geçersizdir ve bunlar bidattır. Bunlar doğru da değildir, sakıncalıdır. Dini itikadi açısından da, itikat açısından da e, mahsurlu olan uygulamalardır. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Yani bu şekilde türbelere, ölülere adakta bulunmak caiz değildir. Eğer bu şekilde adakta bulunmuşsa, bu adakta e, geçersiz olur. Evet, böylece, e, adak konusunu da e, tamamlamış oluyoruz. Elbette bunlarla ilgili çok detay başka hükümlerde vardır ama onları e, fıkıh eserlerimizde ya da e, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun ilgili sayfasında bunlara ulaşmak mümkündür. Yeni bir e, ibadet çeşidiyle e, bir sonraki bölümde tekrar beraber olmak umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum.